Hukuk Güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aynur Tuncel 94.9 Açık Radyo'da canlı bir hukuk güvenliği <gülüyor> programındayız. Nihayet. Evet. Evet. Geçen haftada canlıydı. Geçen haftada canlıydı ama yani e, bu sefer tam canlı bir hukuk güvenliği programı. Çünkü bir haftada yaşadığımız şeyler evet, e, hakikaten Türkiye'de hukuk güvenliği konusunun ne anlama geldiği ve hukuk güvenliğe ihtiyacının e, neyi sağladığı ve olmadığı zaman nelerin Kaybedildiğini göstermek açısından somut yaşanan bir hafta oldu. Evet. Ee, bu bu bu yaşadığımız tablonun e, örneği de gezi davası kavala ile ilgili evet. e, tutuklamanın kaldırılması ve ardından daha evvelki sürdürülen bir soruşturmada e, savcılık tarafından resen tahliyesi. E, sağlanmış iken o dosyaya yeni bir şey eklemeden yeniden gözaltı ve tutuklama kararı verilmesi yani Gezi dosyası ile ilgili Kavala'nın da durumu hakikaten Türkiye'de hukukçuların e, akademisyen, yargıç, savcı, avukat e, ve hatta bu, bu yani bunlarla ilgili adli kolluğun bile gündemine bir şey gibi, bomba gibi düştü. Ne oluyoruz? Yani Türkiye'de yargı ne yapıyor? Savcılar ne yapıyor? Suç ceza hakimleri ne yapıyor? Geçen hafta konuştuğumuz suç ceza hakimleri ne yapıyor? Ne oluyor bu ülkede? Diye... E, sorulmasına ve e, böyle bir deprem geçirmesi. Yangın, bomba işte balistik ve termik etkileri olan bir sonuç e, yaşadı <gülüyor> ve bu nedenle de tam canlı diye belki onun için evet. <gülüyor> söylemek lazım. Ge geçen hafta da canlıydı ama e, benim kayınvalidimin vefatı nedeniyle ötelediğimiz bir şeyimiz vardı e, programımız vardı. Ayhan Bey'e verdiğimiz sözümüz vardı sağ olsun. Geçen hafta geldi suç ceza hakimliklerine yine e, Volkan Gültekin meslektaşımızla beraber zamanın el verdiğince konuşmaya çalıştık. Tabi bitmedi çünkü 3 avukat yayına gelince bir konunun 40 dakikada 45 dakikada değerlendirilmesi e, hele suç ceza hakimlikleri gibi zor bir konu mümkün olmuyor. Sizi bekledik e, Kavala dosyasından ve gezi dosyasından bahsetmek için. Şimdi bugün sizle beraber biraz gezi dosyasından bahsedebiliriz. Ve aslında tabii gezi ile birlikte <gülüyor> gezi olaylarına ilişkin evet. verilmiş anayasa, anayasa mahkemesi, mahkemesi kararları var. var. Hı -hı. Onlardan da bahsedelim. Yani bir anlamda gezi olayı Türkiye'de yargının mevcut durumunu, halini ve pür melalini e, aydınlattı e, diyelim. Dileriz ki bu tablo olumlu yönde değişsin. Bir de bir kul kulp olayları hakkında 29 sene sonra verilen bir etkili soruşturma yapılmaması nedeniyle e, anayasa 17 ile güvence altına alınan yaşam hakkının usulü boyutu bakımından, onu dinleyicilerimize zaman el verdiğince açıklamaya çalışacağız. ihlaline ilişkin bir e, karar var ki o da gerçekten çok ilginç. Ben genç bir avukattım. 91 yılında İnsan Hakları Derneği'nde e, çalışıyorduk ve kulpolarları büyük bir e, gürültü koparmıştı. E, jandarmanın silahlı güç kullanımı ile ilgili bir cenaze olayı ile ilgili bastırma görevini icra ederken güya ee, neler olmuş neler o soruşturmada tabi Türkiye'de o kadar çok şey oluyor ki biz bunu unutmuşuz avukatları ve mağdur aileler bilmiştir belki bunu 29 sene sonra verilen bir ihlal kararı var programın sonuna doğru evet. önce geziyi bir değerlendirelim bundan 29, da bahsetmek 29 lazım 29 sene önceki bu olayla ilgili anayasa mahkemesinin yeni yeni, evet, yeni bir ihlal bir kararı bir verdiğini... ihlal kararı var bakalım bundan sonra <gülüyor> soruşturmada ne hani olacak gecikmiş Nuhl adaletin e, ve e, adalet ile ilgili e, yargı kararlarının da toplumda olumlu yönde sonuçlar doğurabilmesi için evet. ne kadar umutlu <gülüyor> olabileceğimiz açısından bunlara e, bakınca umutlu olmamak gerekiyor aslında. <gülüyor> evet yani böyle bir tabloyu e, görüyoruz bunu da konuşalım. Peki geziyle başlayalım. Evet gezi. Ters gezi, köşe yaptın mı kim'e? <gülüyor> evet yani şaka gibi bir şaka karar gibiydi. verdi. Gerçekten o anki hukukçular olarak duygularımızı ve düşüncelerimizi o yaşadığımız kaosu duygusal ve düşünsel kaosu şaşkınlığı karmaşayı anlatmak için uzun bir e, analiz dönemi geçirmemiz lazım. E, önce avukatların kendi içinde neler oldu kim ne düşünüyordu farklı yaklaşımlar da vardı iyimser olanlar da vardı aramızda. Evet. Mesela e, Ali Galip Bey bildi. Ee, ama o da tahliyeyi bilmişti, beraati bilmemişti. Evet. Mahkum edip e, tahliye. Mahkum edip ta tahliye ediyordu. Ben de bir insan 312'den ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alıp e, ...hükümle beraber nasıl tahliye olur diyordum. Bu imsaliğinizin, romantizminizin dediğini anlayamıyorum diyordum ama öyle bak göreceksin öyle olacak diyordu. Üzerine beraat geldi. Biz müvekkillerimiz, e, bir kısım müvekkillerimiz, bizim müvekkillerimiz değildi. Bir, bir kısım sanıklar e, beraat ettiler. E, e, ama tahliye gelmedi. Tahliye güya geldi ama ardından söylediğiniz gibi başka bir şey oldu. O gün o gün bu karar verildikten sonra hiç kimse inanamadı. Evet. <gülüyor> ben de duruşmadan çıktıktan sonra avukat arkadaşlarının arasında da diğer e, sanık yakınları ve izleyicilerin <gülüyor> arasından bana soru yöneltenleri de e, <gülüyor> nasıl oldu bari ve bu karar nasıl yani nasıl bir karar? Bekliyor muyuz böyle bir kararı dediklerinde evet. e, dedim ki şaka gibi bir karar ama evet. dedim bu avukatlar duruşmada fazla nümayiş yapıyorlar diye biz buradan gittikten sonra hı hı. bütün sanıklarla ilgili mahkeme kararlarını basacaklar arkamızdan şaka arkamızdan Bizi ve kendiler. ve de ve de herkes tutuklayacaklar. Dedi ki birisi, gerçekten olabilir mi dedi. Tabii dedim olur dedim. Böyle bir şey dedim. Onun üzerine, aa Bahri Bey olamaz herhalde böyle şey. Ya. dedim ki bu şaka, karar şaka gibi evet. bir ben de şaka evet. yapıyorum size dedim evet. ama bu şakanın yarısı doğru çıktı. Maalesef Neden? aslında bir kısım avukatın öngörmediği bir şey değildi. Bizim gibi karamsar avukatlar ee, evet <Gülüyor> bu dosyadan tahliye çıktı ama. ...bir başka soruşturmadan... ...tam yeni bir yakalama müzekkeresiyle... ...tam tahliye anında yeniden bir müdahale olabilir diye düşünüyorduk. <gülüyor> e, maalesef öyle oldu. E, Çünkü daha evvel bir beraat etmiş bir generali mi paşa ile ilgili evet, iyidir karar. ondan yani, önce başkaları hakkında da oldu da biliyorsunuz. Vardı. Ama beraat etmiş bir insanla etmiş, e, evet. etmiş bir Tahliyeler üzerine e, e, önceden evet. Beraatle ilgili ta, Tahliye kararını, itiraz ettiler evet. ve Tutuklama çıktı. Beraat etmiş adamla ilgili tutuklama o, çıktı. Evet o da ilginç. Yani O yüzden belki de Ali Galip Bey örneğe bakarak bizde tersi olur diye yorumlar yapmıştı. Şimdi programımızın da hukuk güvenliği. Daha önce çok konuştuk. Hocalarımız da geldi. Hukuk güvenliği ilkesi e, hukuk devleti kavramıyla çok yakından ilgili. Hukuk devleti nedir en basit haliyle? Kurallara uyan, kanunlara göre davranan ve kanunların dayandığı felsefenin e, kapsadığı ilkelere uygun insan haklarına insan e, saygılı bir devlet, demokratik bir devletle beraber var olan e, bir ilke, hukuk devleti. Böyle bir devlet organizasyonu, toplum organizasyonu öngörülüyor. Hukuk güvenliği de en önemli e, olarak öngörülebilirlik ilkesiyle kendisini ortaya çıkarıyor. Yani, yani biraz evvel söylediğiniz kanunlara uyan devlet dediğiniz Tanım içerisinde kanun, mevcut kanunlara uyarsa ne olacağını, uymazsa ne olacağını önceden yani borçlar hukuk açısından da ceza hukuk açısından da evet. idare hukuku bunu bilmek ve buna göre davranışlarını ...kontrol etmek... E, evet çünkü e, ...işte hukuk... burada da öngörülebilir ve öngörülemez. Hukuk çünkü insanlar arasındaki ilişkileri düzenliyor. Ve bunlar belli kurallar ve önceden belirlenmiş kurallar. Dediğiniz gibi insanlara öncelikle davranışlarını yönlendirme yeteneği sağlıyor. Yani ben ne yaparsam suç olur, ne yaparsam kabahat olur... ...ne yaparsam tazminat öderim, haksız fiil olur diye... ...davranışlarımın ve tasarruflarımın sonucu ne olacak? Insanlar. İnsan Hakları Mahkemesi'nin son zamanlarda Türkiye hakkında verdiği örgüte yardım... Suçuyla ilgili Terör propagandası suçu ile ilgili iştahatlarda bu kanunilik ilkesinin zedelendiğini, kanunların düzenlenmesinden kaynaklanan bir belirsizlik olduğunu üzerine bir de bunun uygulamayla daha da genişletilmesinden dolayı vatandaşların Türkiye'de yaşadığı insanların davranışlarını yönlendirmesinde bir zorluk olduğunu, öngörülemezlik olduğunu söylüyorlardı. Bu işin bir yanı. Ama bir diğer yanı daha var öngörüle birlikte nedir o ee, kanunu bildiğiniz için bir hukukçu olarak ya da hukukla ilgilenen bir e, insan olarak e, o kanunun uygulanması ile ilgili yerleşik ya da istisnai istisnai istihhatları da bildiğiniz için bir mahkemede ee, nasıl bir karar çıkar? Az çok tahmin edersiniz. Yani bir soruşturmada dava açılır mı açılmaz mı onu tahmin edersiniz. Dava açıldığında iddianameyi okuduğunuzda da bu tutar mı tutmaz mı? Ceza mı olur? Düşme mi olur? Durma mı olur? Beraat mı olur? Onu tahmin edersiniz. Şimdi biz zaten e, gezi iddianamesini Türkiye'de yaşayan insanlar olarak okuduğumuzda hukukçu olmaya gerek yok. Burada bir ...abukluktu, haflık olduğunu fark ediyorduk... ...bir kere yıllar sonra beş sene bekletilmiş... ...dört beş sene bekletilmiş bir dosya vardı... ...ikincisi... Fetçocu olduğu için içeriye takıldığını bildiğimiz hakimlerin, savcıların, polisin işbirliğiyle ürettiği tapelerden başka delil yoktu ve failler yoktu orada ortada. Örneğin işte gezi olaylarında yaralandığını iddia eden kamu görevlileri var, camım kapım kırıldı diyen banka sahipleri var, malluk sahipleri var ama o eylemleri kimlerin yaptığını belirtmiyordu bu iddianame. Fakat diyordu ki sizin geziyi destekleyen söylemleriniz ve geziyi ekonomik olarak finanse etmenizden dolayı siz asıl failleri bulamasak bile dolaylı olarak o failleri yüreklendirdiniz ve onların suç işlemesini sağladığınız için siz dolaylı Sorumlusu. fail olarak sorumlusunuz diyorlardı ki yüreklendirme lafını da paranteze alıyorum azmettirmek başka bir şeydir azmettirmek nedir hiç suç işleme kararı olmayan birini siz suç işlemeye hazır hale getirirsiniz. Burada azmettirme de demiyordu. Siz dolaylı olarak aslında kendi işlediğiniz fiili siz geride durarak önde görünen kişilere işletiyorsunuz diyordu. Bu daha vahimdi. Yani hakkında dava açılan 16 kişi hakkında şu söyleniyordu. Kim ki polisin kafasına vurmuştur. Kim ki bankanın camını kırmıştır. Aslında bu suçu bizzat somut olarak kendi işlemek istemiştir. Ama kendi görünmeyerek arkada durarak bunu başkalarına işletmiştir. Peki kime işletmişiz? O belli değil. Peki biz niye onları dolaylı olarak etkilemişiz? E çünkü yaptığınız söylemler ve tapelerdeki konuşmalar bunu ortaya koyuyor. Zaten böyle akla mantığa aykırı bir iddia vardı. Biz zaten iddianame okuduğumuzda ne diyorduk? Bu iddianame kabul edilmemeliydi. Bu bir hukuk hatasıdır. Büyük bir adli hatadır. O yüzden mahkemenin her ne kadar bir takım nedenlerden dolayı kabul etse bile, iade edemese bile bu iddianamiyi beraat vermesi gerekir diye düşünüyorduk. Yani çok emindik beraat kararı verileceğinden ama hakimin değişimiyle beraber öyle bir süreç yaşandı ki ve de Ahim'in verdiği hı hı. yani bu dosyadaki yargılanan sanıklarla ilgili kuvvetli suç şüphesiyle Hı hı. ...ne dair hiçbir... Evet. E, ...şey yok... ...koşul yok... E, saptaması, şüphesi, ...saptaması... ...somut delil e, yok oluşturacak e, yani. Evet ...bu saptamadan sonra... E, ...mutlaka beraat etmesi gerektiği... ...konusunu düşünüyorduk... ...yani mahkumiyet kararı veremez diye düşünüyorduk... ...ama Kavala'nın... ...bu karara rağmen ısrarla tutukluluğunun... ...sürdürülmesi... ...duruşma öncesi talepler... ...ve yani ahim kararından sonra... Buradaki geziyle ilgili davanın duruşması öncesi talepler ve dava sırasında duruşmada yapılan taleplere rağmen tutukluluğun sürdürülmesi ve akabinde hemen bu dosyanın esas hakkında mütalaa için savcılığa verilmesi, bütün savunma delilleriyle ilgili Usuriye istemlerin reddedilmesi karşısında bir acele bir mahkumiyete gidiyorlar diye düşünmüştük doğrusu evet çünkü siz duruşmada ayrıntılı açıklamıştınız zaten ceza muhakemesinin bir morfolojisi yani yürüyüşü gidişatı vardır bağlılık kuralı deriz biz işlemler arasında bir sıra vardır bu sırayı değiştiremezsiniz ilk söz sanığındır, son söz sanığındır. Sanığın sözü bittikten sonra iddianame okunacak. Sonra sanığa söz verecek. Sanığın sözünün bitmesinden sonra delillerin ortaya dökülmesi gerekiyordu. Ve tartışılması Ve tartışılma, gerekiyordu. Bu yapılmamıştı. Ve e, arada üstelik de bir ne olduğu, nereden bulunduğu belli olmayan, bir gaz maskesini getiren bir gezi de olmayan, kimliği de bilinen tanığın savunmadan kaçırılarak ayrıca dinlenmesi gibi yine usulde hiç yeri olmayan bir uygulama olmuştu. Dolayısıyla mahkemenin bu savunmayı reddeden dışlayan kanunda gerekçesi olmadığı halde düzenlemesi olmadığı halde avukatlardan dahi tanığı kaçıran bir uygulamasını görünce biz herhalde burada hukuk falan yok Burada bir proje kapsamında bir yolda ilerliyorlar. Biz orada aksesuar olarak duruyoruz. Maalesef diyorum. öyle hissediyorduk kendimizi. Demek ki buradan <gülüyor> bir hüküm çıkacak. Birileri bu kuralı, bu mahkeme oyunu tükmene. oynuyor diye düşünüyorduk. Ve bizim burada ne işimiz var diye kendimizi sorguluyorduk ki son celsede de bayağı gerginlik oldu. Sizin bu açıklamalarınıza rağmen mahkeme gene bütün savunmanın delil e, toplanmasına ilişkin taleplerini reddetti. Haklı redetti. usulü taleplerini. Hiçbir e, yasal zaten gerekçe söylemiyorlar. Yasal gerekçe olmadan üstelik de Avukatlar bir savunma yapmayacağız dememişlerdi. Avukatlar öncelikle savunmanın lahini olan delilleri de toplayınız. Bir de daha aleyhte olsa bile toplanmayan, toplanmış ama ortaya dökülmeyen deliller var. Mesela maske, o maskeyi kim almış, nereden almış değil mi? Kaç liraya e, bu maske, bu maske ne zamandan beri, niye dört sene 5 sene bu? E, i̇lginç bir tanıklık statüsünde olan kişi tarafından nerede e, saklanmış, acaba bozulmuş mu, e, acaba sanıkların herhangi bir... Kısmen e, bu konuyu gerekçeli kararda değerlendirmiş. Değerlendirmiş. Yani bunların hiçbirini değerlendirmediği için biz bir mahkumiyet çıkacak herhalde diye düşünmeye başlamıştık. E, ama e, tersi oldu. E, beraat çıktı. Beraat Şaka çıkarken gibi. De, Şaka gibi bir beraat. E, yani hukuk yöngörülebilirlik bu noktada da önemli. Yani mahkemenin ne yaptığını biz hiç anlayamadık. Niçin sanıkların savunmalarına e, saygı gösterilmedi sanık avukatlarının gerçeği bulma konusundaki mücadeleye hükmün kolektifliği ve diyaliklik, diyalektik muhakeme anlamında e, çelişmeyi ve silahların eşitliğini sağlamaya yönelik katılma istemlerinin niye reddedildiğini anlayamadık. Hep Niçin, niye? Kafamızda bu sorular vardı. Yani orada onun için siz demin dediniz ki mahkemenin ne yapacağını anlayamadık derken elbette mahkeme nihai olarak vereceği kararda beraat mi, mahkumiyet mi, tahliye mi, tutukluğun devamı ama konusunda bir ihsa sırayı da bulunmayacak. Tabii ki Ama demiyorum. Ama ya, yani süreci niye böyle işletiyor, süreci ne niye çalışıyor? böyle Bütün usul kurallarını çiğneyerek evet. ilerliyor diye düşündük. Hı -hı. Çünkü bunlar aslında hakikaten Hı -hı. E, şeydeki anayasadaki ve ceza muhakemeleri yasasındaki kişi güvenliği ve özgürlüğüyle ilgili düzenlemeleri sağlayan bu kurallara uyulması. Bu aralara uyulmadığı zaman e, yani karar ne olursa olsun e, yani böyle bir ceza muhakemesi yargılaması uygulaması e, güven verici bir şey değil. Demin şeyi söylemeye çalışıyordum. Şimdi avukatlar biz savunma yapmayacağız demediler. Biz öncelikle delillerimizin toplanmasını istiyoruz ve karşı tarafında toplanıp da dosyada olsa da olmasa da ortaya konulmayan delillerini görmek ve tartışmak istiyoruz demişlerdi. Mahkeme bu talepleri reddettikten sonra hemen sanıklara son sözünü e, söylemek için e, şey verdi. Zaman, söz verdi. Söz verdi. Zaman tanıdı. O zaman avukatlar olarak karşı çıktık. Biz esas hakkında savunmamızı yapmadık deyince veya en azından esas hakkında dedi. savunmanızı <gülüyor> yapmak konusunda Süre söz, vermedi, söz Süre, vermediniz söz vermediniz. Söz vermeyin. Ya hazır olanlar şey yapsınlar ve çünkü savunmama hazırlayamadım bize söz verin diyenler de olmuştu. Mahkeme onları da reddetti ama o zaman peki şimdi savunma yapıyor musunuz diye sorması lazımdı. Onu yapmadan son söze geçti. Bizi itiraz edince de peki tamam önce son sözler alayım. Sonra size söz vereceğim deyip yine morfoloji ve bağlılık kuralını bozmaya kalktı. Sonra yine bir ara verildi. Sonra da aradan sonra hemen verilen bir beraat kararı. Bu anlamda hukuk tarihine geçen bir muhakeme örneği oldu. Yani doktor öğrencilerinin didiklemesi gerekiyor. Acaba CMK dediğimiz kısaca ceza asla muhakemesi kanununda... Asla dediklemesi ve asla örnek almaması gerek. lazım. Ceza muhakemesi kanunu acaba buna cevaz veriyor mu? Örneğin toplu dosyalarda bu tür şeyler yapılabilir mi? Tabii ki yapılamaz. Bunlar da oradan fair hearing, adil muhakeme hakkını hakkaniyetle dürüst muhakeme hakkını komple Bakın, ihlal eden 12 Eylül sık e yönetim mahkemelerinde bile böyle bir usul uygulanmadı. Zecri ee, hı hı. kararlar cezalar verildi ama bu usul kuralları orada bile böyle uygulanmadı yani sanıkların savunma delilleri toplandı onların talepleri yerine getirildi yani yüzde yüz demeyelim de yüzde doksanında yapıldı böyle bir usul görülmedi sadece bu usulsüzlük ee, e, e, gezi dosyası ile ilgili değil bu bu dönemde. Birçok dosyada, birçok dosyada yani Kavalalı şey dosyasında, Altanlar dosyasında öyle, Cumhuriyet dosyasında öyle, ee, işte bir efendim CHD dosyasında akademisyenler, öyle hakkında, akademisyenlerle ilgili evet. dosyalarda böyle bir... Bütün... ceza hukuku diye özetleyebileceğimiz benim asri ceza muhakemesi diye alaya aldığım bir uygulama var. Kanunda olmayan ama bir grup hukukçunun kendi içinde taktiğini stratejisini belirlediği projeye bağladığı bir muhakeme modeli bu. Eğer sizi tehlikeli görürlerse daha önce de bunu dinleyicilerimize çok paylaştık. Tehlikeli görürlerse rejim karşıtı, hükümet karşıtı, muhalif değişik e, cinsel tercihte olmak, değişik dini inanışta olmak, farklı olmak, aykırı olmak her şey bunun içine girebiliyor. Sizi bir şekilde tehlikeli görüyor birileri ve o tehlikelilik üzerinden de sizi vatandaş kabul etmeyip, Anayasa ile olan, devletle olan bağınızı to, e, bu varsayımsal toplumsal sözleşmenin tarafı olma özelliğinizi yitirmenize, insan olma, birey olma, insan haklarına saygılı olma konusunda bireye verilen sözü tutmama gibi bir e, kabul üzerinden Çünkü devletin meşruiyet kaynağı bu yani din değil. Aynen. Bu bu toplumsal sözleşme yani. E, siz şimdi burada bütün bunları alt üst ediyorsunuz ve koyduğunuz yani yurttaşla yurttaş arasındaki, yurttaşla devlet arasındaki bütün normları alt üst eden bir uygulama yapıyorsunuz. Evet şimdi gerekçeye bak. İsterseniz şöyle gerekçeden evvel şunu bir söyleyebilir miyiz? Hı -hı. Bir iddianame çok böyle çok kısaca neyi iddia ediyordu? Sanıklar savunmalarında neyi yaptı? Hı -hı. Ve sonuçta aslında neler olmasını bekliyorduk? Ve neden korkar hale gelmiştik sonuçta beklediğimiz şey tuhaf bir şekilde oldu hı hı. yani ben şöyle özetliyorum yani bu iddianameyi hı hı. iddianame de gerçekten iddianamenin başında 500 sayfaya yakın iddianamenin başında bir kere şiddetsiz eylem biçimlerine ilişkin e, teorik e, akademik güya e, bir e, gerekçe bir zemin değerlendirmesi yapılıyordu ve bu konuda işte Boston Üniversitesi'nden hocaların yazdığı diktatörlükten demokrasiye kitabı tezi işte İvan Maro için Kanvas isimli yayın organından yapılan çalışmalar ve Eğitim şeyleri örnekleri verilerek aslında şiddetsiz eylemin sanıklar tarafından öğrenildiğini ve öğretildiğini sonuçta da bazı sanıkların ve kuruluşların bu sanıklara destek vererek gezi olaylarını örgütlediğini kimdi bunlar işte birincisi Açık Toplum Vakfı işte Anadolu Kültür Osman Kavala hem Açık Toplum'da hem de Anadolu Kültür'de yönetici durumunda. Dolayısıyla Osman Kavala'nın bu yöneticiliğiyle gezi olaylarında görev alan veya gezi olaylarında sesi çıkan herkesin finanse edildiği iddiası vardı. Oysa bütün bu yani 150-200 sayfaya varan açıklamalardan sonra bütün sanıklar hı hı. şiddetsiz eylemi ideolojik olarak benimseyen, öğrenen, öğretmeye çalışan insanlara bunu eğitimini vermeye çalıştığı iddia edilen insanlar şiddetsiz eylemle ilgili eğitim verdiği veya e, aldığı iddia edilen insanlar hı. cebir ve şiddetle işlenen bir suçla suçlanıyorlardı. Evet. 312. madde. Yani Hı. bu kadar uzlaşmaz bir çelişki yani evet, bir kabul edemez bir çelişki iddianamenin ana eksenini oluşturuyordu. Mahkemenin yeni gelen başkanı daha önceden bildirmediği halde sorgular sor sürerken birden o e hazırlanmış önceden planlanmış bir şekilde ekranlara gezi olaylarındaki bazı şiddet içeren ya da polisle yakın temasa yönelik olan sahneleri gösterip Osman Kavalya sanırım sormuştu. Bu şiddetsiz mi? Burada şiddet yok, yok mu? mu? Ee, biber gazına karşı mısınız? Biber, e, polis biber gazını kullanamaz mı toplu olaylarda? Bu konuda ne düşünüyorsunuz diye. Hem e, iddianamenin yapısıyla ilgili farklı e, açılımlar sağlayıp hem de e, düşünce ve kanaat açıklamaya zorlayan yönelten e, bir sorular sormuştu soru, yeni soru yeni de yeni bir başkan olarak kazandırmıştı Aslında dava tabi davanın bu tür yanları da var yeni zamanlarda konuşulması gereken e, iddia da bu anlamda değil. Sanıklarda evet, sanıklar da, evet sanıkları sanıklar da savunmalarında genel olarak işte e, Osman kavala özellikle böyle bir finansmanın olmadığını, böyle bir şeyin yönetilisi olmadığını, yönlendirmesi olmadığını <gülüyor> savundu. Diğer sanıklar da bunu söyledi. Ama e, özellikle geziyi savunan e, başta şey e, Can Atalay ki e, mimarlar odasının ee, avukatı olarak bu Gezi Parkı ile ilgili açılan idari yargıdaki davayı bu dava sonucu verilen kararları veya işte tedbir kararlarını uygulanması için yapılan basın açıklamalarını ve bu basın açıklamaları sonrası gelişen olayları anlattı. Onu, mücella yapıcı ve mücella bunları taksimle yanlışmasını anlattı. Taksimde yanlışmasını anlattı. Yine Tayfun Tayfun zaten. kahramanda Hı -hı. bunları anlattı ve asıl önemlisi bu gezi olaylarıyla ilgili haklarında yani 2911 sayılı dediğimiz e, toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırı davranmaktan veyahut da toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin e, bir özgürlüğün kullanılmasından çıkıp bir suç hareketine dönüşmesine evet. ilişkin davalar açıldığını ve bu davalardan sonra beraat kararı verildiğini hatta işte e, iddianamede konu edilen 312. maddesi kapsamında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde toplananların Başbakanlık Çalışma Ofisi'ni korumakla görevli emniyet güçlerine taşlı, sopalı, molotoflu, ses bombalı, havai fişekli, sapan ve bilyeli gibi çeşitli şekillerde saldırdıkları iddia edilmiş ise de Diyor yine kararda Bu olayla ilgili olarak İstanbul 13. Ağa Ceza Mahkemesi'nde yargılanan ve eylemleri gerçekleştirildiği iddia edilen başka sanıklar hakkında da 3713 sayılı yasanın yani terörle mücadele kanunun 7-1-5-1 maddeleri sevkiyle terör örgütünü kurmak, yönetmek ve 312. maddesi gereği yasanın Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ayrıca 314. maddesinin uyarınca silahlı terör örgütü ve yine 220. maddesi uyarınca suç örgütü kurup yönetmek amacıyla dava açıldığını bu suçlardan sanıklar hakkında ayrı ayrı beraat hükümlerinin verildiği ve dosyanın ee, bir kısım sanıklar yönünden bu hüküm kesinleşmiş bir kısmı hakkında da halen temiz aşamasında olduğu görülmüştür diyerek bunlarla ilgili daha evvel verilmiş, beraat kararı verilmiş, takipsizlik kararı verilmiş dosyaların da bulunduğunu sanıklar savunmuşlardı. <Gülüyor> e, ve e, yapılan incelemelerde e, asla bir e, parasal desteğin olmadığı söylenmişti. Hatta gezi olayı e, bu ülkenin insanlarının onurlu bir direnişidir diyerek buna açıkça sahip çıkan sanıklar ki bunların başında Mücella, e, Can Atalay ve Tayfun e, Kahraman. Evet. E, bunlar e, yani bunun e, yapılan Taksim'deki bu e, şeyin gezi olayları gösterisinin hiçbir kimsenin finansıyla sağlanamayacağını, herkesin ailesinin, annesinin, kardeşlerinin, arkadaşlarının oraya börek, çörek, su, ekmek, çay, kahve getirerek orada birbirleriyle dayanıştıklarını anlattığını söyleyelim savunmalarda. Sonuçta da bu sürpriz karar. Suçuzuma, Aşağı. Yani aslında sonuç olarak hukuku uygun ama yürünen yol evet, e, muhakeme, evet. uygulanan muhakeme hukuka aykırı ve ilginç. Kendini ve de özgür. bu savunmaları doğrultusunda verilmiş bir karar doğrusu. Evet savunmalara süreç içinde hiç itibar edilmedi. Savunma avukatlarının savunmalarını destekleyici delillerini ortaya koymasına gerekçeli bir red kararı vermedi. Şu denseydi zaten savunmalarınızdan bu anlaşılıyor. Ayrıca Genişletmeye bu delilleri toplamaya gerek yok. Zaten e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes ya da iddianamenin kapsamı ya da sizin savunmanıza eklediğiniz karar örneğinden bunlar anlaşılıyor. Mahkemeye yeterince bir kanaat geldi. Bu nedenle reddediyorum dese insanların en azından savunma delillerinin niye toplanmadığı konusunda bir fikre sahip olurlar. Hiçbir şekilde birlikte düşünmeye, birlikte e, gerçeği aramaya yönelik bir kolektif yaklaşım. Olmadı hep reddeden. Yani hep o iddia derken makamına, iddia savunma hüküm evet. e, mekanizması işletilmedi. Evet iddia makamına e, yaslanmış iddia makamı ile birleşmiş yani tezi e, hüküm haline sentez haline getireceği hissini veren bir yaklaşım vardı. Yine davada ilginç olanlar suçtan zarar gördüğünü iddia eden e, bir kısım e, kişinin... Davaya katılan olarak kabul edilmesi e, bu katılanlar içinde de hem hazine vekilinin hem de emniyet e, müdürlüğünün bulunması ben e, ilk kez emniyet müdürlüğünün bir davada suçtan zarar gören olarak e, katılan olarak taraf olarak kabul edildiğini gördüm bildiğim kadarıyla emniyet müdürlüğünün tüzel kişiliği yok e, yine hazine e, mala karşı malla ilgili davalar bakımından sürece katılabilir. Acaba burada mala karşı za e, mara zarar verme suçu ile ilgili kısmi bir kabul e, düşünülebilir mi? Hazine avukatı tarafından onu ayırıyorum ama emniyet müdürlüğünün avukatının davada katılan vekil olarak görev alması ve e, sanıkların cezalandırılmasını istemesi emniyet müdürlüğünün taraf olarak kabulü hukuk tarihine geçen çok, ayrıca çok, çok, çalışılması çok komik, gereken komik. çok absürt e, komik yani inanılmaz, ben, bence komik bir şey yani. e, hukuku yerle yeksan eden bir uygulamaydı şimdi <gülüyor> insan şöyle şaşırıyor savunmaları dikkate almayan savunmanın Delillerini toplamayan bir yaklaşım var Ama sonunda aslında savunmanın dediklerini heyette kabul etmiş Bakın şimdi bu benim asri zamanlar dediğim muhakemede Fiil anlatılmıyor Şimdi ceza ceza hukuku bir fiil hukukudur Yani bir insan davranışı olacak Bu insan davranışı Hareketli hiç dünyada olacak. değişiklik meydana getirecek Bu değişiklikle bir haksızlık ortaya çıkacak Bu haksızlık bir kanunda da e, suç olarak, olarak tip, tipiklik edilmiş. anlamında tanımlanmış olacak. Bunu suç da kanun Her bitiyoruz. fiil değil yani herhangi bir fiil değil tipik fiil yani kanunda tanımlanmış kanun. fiil. Şimdi biz burada başından beri dedik ki hangi fiilden? Siz sadece vasıflandırma yapıyorsunuz. Siz diyorsunuz ki hükümeti hükümeti yıkmaya teşebbüs etmişsiniz. Eyvallah etmişiz. Peki ne yaparak etmişiz? Hangi eylemle etmişiz? bize vasıflandırma söyleniyor hukuki niteleme söyleniyor ama hangi eylemle bunu yaptı hangi sana hangi eylemle söylenemiyor bir işte ortada bir takım laflar var tapeler var birileri bir yerlerde toplanmışlar gezi gezide bir takım eylemler olaylar olmuş birileri yaralanmış bunların hepsi doğru olabilir ama sonuç olarak hangi sana hangi fiili yüklediniz hangi fiilini icra ederek toplantı mı düzenlemiş toplantı mı yönetmiş açıklama mı yapmış bunlarla ilgili bir eserleştirme anlamında Ciddi sıkıntılar vardı son zamanlarda iki tip e, iddianame görüyoruz bazıları müşteki ifadelerini kes yapıştır olarak zaman mefhumunu da karıştırarak bir araya geçiriyor sürekli müştekilerin anlattığı bir e, olaylar örgüsü var ve sonunda e, suçlama yapılıyor. Bu da tapeler üzerinden örülmüş bir iddianame türüydü. Tapeler, tapeler, tapeler sürekli birileri birbirleriyle konuşuyor. Ama tapeler örneğin, derken telefon tape, konuşmalarının... Gizli telefon, evet. yani telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişim dediğimiz telefon hattı üzerinden kurulan iletişimleri dinlemişler mahkeme, hakimlik kararlarıyla. Ee, onları çözmüşler O çözülen metne TAPE edilmeden geliyor TAPE diyoruz Yani konuşma içerikleri diyelim Bir takım konuşma içerikleri var Belli ki bunlar bugünden bakıldığında FETÖ'cü denen hakimlerin e, Kararıyla savcıların istemiyle Kolluğun yönlendirmesiyle belirlenmiş Ama biz bu TAPE'lerin Hukuka aykırı olduğunu Başından beri ileri sürmüştük ee, Savcılık bunun hukuki denetimini Yaptığını Yeniden kıymetlendirdiğini söylemişti. Biz de şeyi anlayamamıştık yani bu yeniden kıymetlendirmenin içine ne giriyor? Hangi yöntemle yani ne yaptılar? Çamaşır suyundan mı batırdılar tapeleri? Ne yaptılar? Yeniden içerik denetimini nasıl yaptılar? Neyi FETÖ'nün bulaşığı gördüler, ayırdılar? Neyi nasıl arındırdılar? Bununla ilgili bir teknik akla, mantığa, hukuka uygun açıklama yoktu. Sadece yeniden kıymetlendirdik deniyordu. Biz de bu yeniden kıymetlendirmenin anlaşılamadığını, yeniden kıymetlendirmeyi bir kenara bıraktığımızda kimlerin dinlendiğini, kimler tarafından dinlendiğini ortaya koymuştuk. Ve Turgut Kazan aslında o dönemde hangi hakimlerin, hangi savcılarla nasıl işbirliği içinde ...bu dinleme istemlerini... ...ve kararlarını ürettiğini... bu aykırı olarak... ...hangi yolla elde edildiğini... ...FETÖ'nün nasıl bulaştığını bu sürece... ...çok iyi açıklamıştı... ...buna da mahkeme bir tepki vermemişti... ...toplanmasının istenen delileri... ...toplamamıştı ama baktığınızda... ...şimdi diyor ki... ...bu davadaki iddianamedeki... ...iddiaların değerlendirmelerin... ...büyük bir bölümü... ...tape kayıtlarına dayandırılmaktadır... ...bu tapeler... Kanunun düzenlediği yolla elde edilmemiştir. Şimdi dinleyicilerimizi teknik olarak sıkmayalım. Yani kuvvetli şüphe sebebi olması lazımdı. Kuvvetli şüphe sebebi yoktur. Ama çok ilginç olan bir şey var. Başından beri avukatların dile getirdiği bir şey. Şimdi bu ceza muhakemesi yasasının 135. maddesinde bir liste vardır. Yani her suç için Türkiye'de yasa koyucu dinleme yapılmasını öngörmemiştir. Bazı suçlar için dinleme yapılmasını öngörür. Bu listenin içinde... ...TCK 312 ile düzenlenen hükümeti yıkmaya teşebbüs suçu yoktu. İdi. Bu yoktu. Bu ne zaman geldi? E, 2 Aralık 2014'te geldi. E, Gezo Gezi olayları 2013'te icra edilen olaylardı. Ve dinleme kararları da. Hepsi 2013'te Eylül ayında e, alınan kararlardı. Bir tanesi Haziran ayındaydı. Onun da sanıklarla ilgisi yoktu. Yani insanlar hep şunu söylediler. İlk dinlemeniz 18 Haziran 2013'te olmuş... Siz Eylül'deki ya da Haziran'daki bir takım tapelerden bahsediyorsunuz ama sonra da 314'ten 312'den vasıflandırma yapıyorsunuz. Yani hükümeti devirmeye teşebbüs suçu o zamanki tarihte telefon dinleme yoluyla delil elde edilerek ispata açık Müsait bir suç tipi değildi. Değil. Bunu fark etmiş sağ olsun şimdi söylüyor. Ayrıca bugün yani işte kumpas diye dava açılan birçok savcı hakimle ilgili... Ee, davalar sürerken kumpas yaptığı iddia edilen bu hakim ve savcıların kararlarıyla yapılan Dinlemelerdi bunlar. Evet, o, Ve sonuçta duruşmadım. da yani berat kararının gerekçesinde sanık savunmalarında ısrarla belirtildiği gibi, avukatların savunmalarında ısrarla belirtildiği gibi, ceza muhakemesi kanun 217 ikinci maddesinde hatta 2004 öncesi kanunda da açıkça belirtildiği gibi 254. maddenin ikinci fıkrasında hukuka aykırı delillerin hükme esas alınamayacağı normunu, Gördü mahkeme ve bununla ilgili yargıtay kararlılığını ve hukuka aykırı delillerin yani genel izah tarzı olan zehirli ağacın meyvası da zehirlidir ilkesini yani hukuka aykırı toplanan delillerin. ...de sonuçta hukuka aykırı olduğunu ve bunların hükme esas olamayacağını söyledi. Beraat kararlarından bir tanesi bu. İkincisi biraz evvel söylediğimiz gibi... ...daha evvel 30. Asya Ceza Mahkemesi'nde Ayşe Mücella yapıcıyla ilgili... ...ve diğer bazı sanıklarla ilgili verilmiş beraat kararını... Taksim onun, Dayanışması'nın suç örgütü olduğunu gösterir. Kanıt bulunmadığından gibi bir gerekçeyle verilmiş bir evet, karar bu. Evet, evet. Yani orada diyor ki eylemlerinin anayasal toplanma ve örgütlenme hakkı ifade ve özgürlüğü boyutunda kaldığı ve Taksim dayanışmasının suç örgütü olduğunu gösterir kanıt bulunmadığından bahisle ayrı ayrı beraatlerine hükmedilmiş olduğundan diyerek bugünkü beraat gerekçesinde bu 33. Asya Ceza Mahkemesi'nin kararında... E, Haziran'a da söylemiştim Mücella Hanım bunu zaten evet, ilk sorumlusunda. Evet. Sonra 13 ağır cezanın verdiği karardan bahsetti. Arkasından şeyin, Masak'ın mali suçları araştırma hı hı. kurulunun yaptığı araştırmalarda böyle bir finansmanın tespit edilemediğine ilişkin. Herhangi e, bir delil olmadığını. Evet, evet bu, bunu açıkça. Bütün defterler, vak, vakfın, şirketlerin incelenmiş gezi evet. olaylarını bu vakfın ya da şirketlerin finanse etine de herhangi bir delil bulunmadığı Masak tarafından saptanmış. E, ne zaman saptanmış? 18 Ocak 2018'de evet. e, niye ondan sonra bu iddianame düzenleniyor? Evet. Bu da Şimdi... ayrı bir tabii tartışılması gereken iddianame yazanlar bakımından. Ve kabul edenler bakımından ayrı bir e, önemli nokta bu davaya kişilik veren e, yine şey var bu Murat Papuç Murat Eren denen kişinin e, tanıklığı ile ilgili biliyorsunuz sanı, e, avukatlardan kaçırılarak hukuka aykırı bir şekilde dinlenmişti onu mahkeme ciddi ciddi dinledi sonra da somut elle tutulur bir beyanda bulunmadığına kanaat getirmiş gezi olayları sırasında aldığını iddia ettiği bir gaz maskesini dosyamızın iddianamesi yazılmadan üç gün önce savcılığa vermiştir. Sonra savcılık e, bunu kendisinden 2019'un Mart ayında yani iddianameden e, hemen önce almıştır diyor. Sonra da e, kendisine sordu mahkeme yani sormuş yani biz sonradan öğreniyoruz gizli dinledi. Cezayir restorandan mı getirildi bu gaz maskeleri dedi. Yok ben bunu duydum kendim görmedim demiş. E, cevabı kolluk yazısı kolluğun cevabı yazısından da bahse konu gaz maskesiyle alakalı olak yapılan araştırmalar olmuş ne zaman ve kim tarafından ithalatının yapıldığının nerede ve ne şekilde teminlediğini tespit edilemedi yani seseler çok rahatlıkla tespit edebilirler ama nedense edememişler ama onu alıp birileri getirdi ve e, biz görmek istedik dedik ki duruşmaya getirin bu gaz maskesi nedir çünkü bizde kendi bili bilirkişilerimizi uzmanlarımızı seçmeliyiz Hakkımız acaba var. milletin kullandığı gaz maskesi mi yoksa kim Değil nedir mi? bu diye e, sonra mı gelmiş belki gezi olaylarından sonra getirildi belki yok e, yok bu, bu polise teslim edilmiş bir gaz maskesi zaten bunu da tartışmış isterseniz şöyle tartışmış yapalım tartışmış yani bu... sonuç olarak biz bunu inceleseydik bir komplo varsa e, e, bir kumpas varsa o doğru çıkabilirdi ama mahkeme buna da yani gerek görmeden, duruşmada gösterilip bu tartışılmalıydı e, ya tatmin edilmesi gerekiyordu halkın çünkü kamusallık o demek duruşmaların aleni olması o demek delillerin halkın gözü önünde tartışılması her iki tarafta bu da yapılmadığı da böyle diyor için, bir, bu kanun da öyle evet. diyor ama hakimin mahkeme, önünde tartışılması e, gerekirdi diyor güvenilir buna. bulmamış sağ olsunlar evet. savunmamızı kabul etmişler ve yani, sonuçta diyor ki ve sonuçta diyor ki her ne kadar Haklarında hüküm kurulan sanıklar için 5237 sayılı Türk Ceza Yasası'nın 312. 2. maddesi uyarınca ayrıca olaylar kapsamında gerçekleşen eylemlerden sorumlu tutulacağına dair değerlendirme yapılmış ise de yukarıda izah edildiği gibi hakkında hüküm verilen sanıkların 512, şey 312. Maddelerin maddesindeki hukuka aykırı tapeler dışında kalan hüküm kurmaya yetersiz deliller nedeniyle bu hükmü kurduk diyor. Bir berat karar var. Bu nedenlerle ahimin verdiği karardan sonra tahliye edilmeyen Osman Kavala ile ilgili tahliye kararı var. Arkasından da bu hükümde yani bu verilen kararda ne var? Hı hı. Bir kısım sanıkların ifadesi alınamadığı için bunlarla ilgili dosyanın tefriki var. Onlarla da yeni suçlamalar yapıyor aslında hükümde hı hı. ve bir de Berat eden sanıkların eylemleri aslında 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına girebileceği için suç bunlarla ilgili hı. suç bulunuyor. Oysa bu eylemleri değerlendirip bu konuda bir hüküm kurabilirdi. Bu yani Asya Ceza Mahkemesi'nin bakıyor toplantı ve gösteri yürüyüşleri ile ilgili iddianamelere. Oysa bu daha üst bir mahkeme olduğu için suç vasfı 312. madde hükümeti devirmeye yönelik bir eylem değil. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırıdır. Bu nedenle... ...bundan cezalandırıyorum diyebilirdi. Böyle bir hukuki tavsif yapabilirdi ama... bu da ...bunu da yapamaz çelişkili. Çünkü daha evvel 33. Asya cezanı verdiği... Bir kısım için var ama evet. bir kısım için yok. Yani şeyi fark ettiler bence yaptıkları yöntem hatasını fark ettiler. Bireyselleştirme yapmamışlar. Herhalde evet. şimdi tekrar savcılara göndermesinin nedeni... ...bu yönde bir soruşturma yapılacak anlaşılan. E yani bunun da hukuki bakımdan doğru olmadığını düşünüyoruz. Şimdi... E, bu bu şeyi için. söyleyelim yani bu görevsizlik kararı vererek sanıklarla ilgili toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılıktan soruşturma yürütün diye de bir hüküm fıkrası var ama. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasındaki e, polisin yaptığı işlemlerle ilgili hemen yeni çıkmış bir anayasa mahkemesi kararı var. Bir bunu konuşalım. Yani zaman elverdiğince yine evet. gezi olayları çok, çok uzun tabii ki aslında Ama burada özeti, özeti iki şeydi bana göre. Bir e, iddia yani, yani 2 Haziran 2013'te Ankara'da e, olan e, bu gezi protestoları o, gezi olayları sırasında İnsanlar ee, insanlar toplantı haklarını kullanmak için gitmişler. Bir toplantı ee, ve gösteri yürüyüşleri yasası evet, ile ilgili evet. ihlal iddiası vardı. Başvuracaksınlar. Şöyle hayır hayır dava açılmamış. Bu davada Eda Ayşegül Kılıç başvurusu bu. İlginç olan o Anayasa Mahkemesi zaten ona dikkat edecek. Kişi gezi olayları kapsamında kabul edilen bir eylemlik içinde toplantı ve gösteri hakkına katılmak kullanmak katılmak için gidiyor. O anda polis işte gruba müdahale ediyor başka gruplara ve bu kişiler de Polisin şiddetinin e, muhatabı oluyorlar, bayağı ciddi ağır e, başınlar, evet, yani e, kemik kırığı falan yok ama bayılıyor e, defalarca kendisine jofrular sırtına, kafasına, e, vücudunun diğer yerlerine izler, ekimozlar, hematomlar bir şey var. Hastaneye gidiyor zaten ertesi sabah. O gece saklanıyorlar çünkü Nazım Hikmet e, Vakfı'nın yerine saklanmışlar, orada doktorlar bu polis şiddetinden yaralanan kişilere anında müdahale ediyormuş. Polis oraya müdahale etmiş. Camları kırmış. Oradaki doktorları çıkarıp herkese dışarıda kötü muamele yapmış. Bu arada bu kişiler de zarar görmüşler ayrıca. Sonra Alınıp bir e, avukatın ofisinde sabaha kadar e, saklanmışlar. Bir avukat tanık. Zaten hanımefendi stajyer avukat o zaman. Başvurucu Eda Ayşegül Kılıç. Sonra ertesi sabah hastaneye gidiyor. Hastaneden raporlarını alıyor ve derhal suç duyusunda bulunuyor. Suç duyusunda polise sorulduğunda polis Olayla ilgili değil ama genel olayla ilgili tutanakları CD'leri geçiriyor. CD'lerin içinden bu hanımefendiye müdahale edilme ile ilgili bir bilgi çıkmıyor. E, ama sonunda e, gösteri sırasında polisin e, direnmeyi kırmak için haklı meşru e, orantılı yetki kullandığını e, güç kullandığını kabul ederek e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ...koşturmaya yol olmadığına karar vermiş. Anayasa Mahkemesi... E, ...uzun uzun değerlendirme yapmış. Bu konuda aslında daha önce çok konuştuk. E, dinleyicilerimiz benzer dosyalarla ilgili... E, ...dinlediler bizim değerlendirmelerimizi. E, burada... ...devletin... E, ...kişileri... ...kötü muameleden, eziyetten... ...işkenceden koruma yükümlülüğü var. Anayasa 17. madde kişilerin maddi ve manevi manevi varlığını, bütünlüğünü koruma ödevini devlete yükler Ve bireyler için de bu bir hak. Ee, anayasa Mahkemesi, İnsan Hakları Mahkemesi'nin iştahatlarını ve anayasa de dikkate alarak... Ve de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 3. maddesi. Tabii yine. tabii zaten onu söylüyorum. Yani mahkeme çünkü 3. maddeye dayalı olarak <gülüyor> bu hükümleri, bu standartları belirliyor. Devletin diyorlar yaşam hakkı... İşkence hakkı, kötü muameleden, eziyetten Kişinin bireyi, koruma hakkı bakımından iki tane yükümlülüğü var. Bir negatif yükümlülüğü, bir de pozitif yükümlülüğü. Negatif yükümlülüğü o topraklar içinde devletin egemen olduğu yerde hiç kimsenin işkence, eziyet, kötü muameleye tabi olmamasını sağlamakla ilgili. E, olmamasını sağlamakla ilgili negatif yükümlülüğü var ama bir de pozitif yükümlülükleri var. Pozitif yükümlülükleri de ikiye bölünüyor. Önleyici ee, yükümlülük, soruşturma yükümlülüğü, önleyici yükümlülük bireyleri bu tür Kötülüklerden korumak <gülüyor> için gerekli önlemleri almak. Bu da nedir? Polisi iyi eğitmek, polisi denetlemek, polisin eline verdiğim biber gazının standartizi olması, hangi koşullarda kullanılacağının bilinmesi, nasıl koş, toplantıya nasıl, nasıl müdahale eder, hangi toplantı barışçıldır, bir toplantı barışçıl değil ise toplantının içine birileri sızarak mı barışçıl niteliğini yitirmiştir ya da bir toplantıda artık şiddet olsa bile Acaba o şiddeti bastırmak için kuvvet kullanacaksın diye o toplantıya katılan herkese mi kuvvet kullanmalıyız? lazım? Bununla ilgili bir dizi standardı hem mevzuatına koyman hem hakimini, savcını, avukatını, polisini bu konuda eğitmen ve uygulamasını da denetlemen lazım. Önleyicilik bu. Ha önleyemedin. Polis bunu yaptı. O zaman soruşturma hükümlülüğünü doğuyor pozitif hükümlülük içinde. Etkili bir soruşturma yapman gerekiyor. Bu etkili soruşturma yapmanın da iki temel özelliği var. Sorumluları tespit etmeye ve cezalandırmaya yönelik bir samimi yaklaşımının olması lazım. E burada baktığımız zaman zaten kişi kendisi hastane raporuna götürmüş. Kendisi ifade vermiş. Siz onunla ilgili polisen bir olay tutanağı isteyip bir CD isteyip e kişinin raporunu ki posttraumatrik stres bozukluğu var kişide 3 ay sonra yapılan incelemede. Bu olaylara bağlı bir e, psikolojik bozukluk da de kaldığına dair uzak etkisinin de saptanına dair bir bulgu var. Buna rağmen e, bunu TCK24'te düzenlenen kanunun hükmünü ya da amirin emrini uygulayan kamu görevlisinin hukuka fiili, uygun fiili olarak kabul ediyor. hukuka uygun fiili olarak kabul ediyor dinleyicilerimizi hatırlatalım bir eylem suç olarak tanımlansa bile eğer kasten işlenmemişse ya da hukuka uygun bir nedenle icra edilmişse suç olmuyor burada da diyor ki evet bilerek vesleyerek gaz fışeğini gazı kullanmıştır hanımefendinin iddia suçu yüzüme doğru füzcürttü diyor hepimiz biliyoruz ki biber gazı Yüze doğru püskürtülmez. En az 150-200 metre geriden duracaksınız. 45 dereceden fazla bir aşınız olacak. Yani kişilere değil, kişilerin vücuduna, kafasına, orasına, burasına isabet etmesine yönelik değil. Onları püskürtmeye yönelik, etkisiz kılmaya, direnci kırmaya yönelik kullanılması gereken bir e, madde biber gazı. Oysa burada kişilere yakın temasta kullandığına ilişkin... Bulgular saptanmış. E şimdi burada hem önleyici e, değilsin hem de soruşturmaya da niyetin yok anlamına geliyor ve diyor ki burada sizin yaptığınız soruşturma etkili bir soruşturma değil. E, maddi boyutu hukuki e, ve e, usulü boyutunu ayrı ayrı değerlendirmiş ve vardığı sonuç şu. E, anayasa 17.3'te düzenlenen eziyet yasağının hem maddi boyutunun hem de usulü boyutunun ihlal edildiğine karar vermiş. Bir de toplantı gösteri ve toplantı, yürüyüşü. Evet. Onun da toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılma <gülüyor> hakkı var. insanların bir insanın bulunduğu yerde, katıldığı yerde e, polise karşı konulması, orada kargaşa olması, şiddetin savunulması, şiddet uygulanması e, herkesin, orada bulunan herkesin polis tarafından şiddetle karşılık bulmasını gerektirmez. Sizin onun Polise şiddet uyguladığını ve polisin de o şiddeti kırmak için kişiye yönelik bir güç kullandığını ortaya koymanız gerekiyordu. Soruşturmanızda böyle bir açıklık böyle bir yeterlilik etkililik yok diyor ve e, polisin müdahalesinin gerekli olup olmadığının tartışılmadığını belirliyor. Diyor Hatta ki... bu konuda benim katılmadığım yani Anayasa Mahkemesi'nin bu kararında hı hı. E, yaralanma veyahut da vücuttaki darp izleriyle ilgili e, koyduğu bazı kriterlere katılmıyorum ben. Orada böyle hı hı. E, kriterler koymuş ama bunlar yani bu kararı çok e, akademik olarak inceleyecek arkadaşlarım görevi diye düşünüyorum ama bu burada katar Anayasa yasa mahkemesi özellikle gezi olayları ile ilgili polisin kullandığı e, şeyin e, gücün e, ölçüllük ilkesini aştığını tespit eden e, ve e, yani toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkının ihlal edildiğini gösteren bir e, yüksek mahkeme veya anayasa mahkemesi kararı niteliğinde diye düşünüyorum. Ya i̇lk değil ama çok güzel 38. paragrafı okumalarını öneriyorum ilgilenenlerin göstericilerin davranışlarına bakılmalıdır diyor polis müdahalesini belirlerken yakalamayı gerektiren bir hal varsa kendi tutumu nedeni olmalıdır buna diyor yani yakalama ve dede de, hemen kendi hemen tutumu. hemen bu konuda bir şey söylüyorum mesela iki polis Murat Pabucun dışında dinlendi evet. ve Can Atala'yla ile ilgili bir evet. soruya dedi ki, evet. Can Atalay basın açıklaması yapacaklarını evet. ve ondan sonra dağılacaklarını söyledi ve aslında bu iletişimi, görüşmeyi olumlu şekilde sonuçlandırmak konusunda çaba sarf etti. Yani buradaki o polislerin, üstelik de yani burada e, önemli görevli olan bu polislerin ifadelerinden de e, evet güvenlik şube amirinin de e, yani gezi olaylarından sorumlu tutulan bu kişi ile ilgili çok olumlu, olumlu bir değerlendirmesi vardı. Şimdi evet. sizin okuduğunuz evet. anayasa evet. mahkemesi paragrafındaki gibi yani göstericilerin tutumuna bakması lazım polisin. Evet ya yani çok önemli fiziksel güce polis şöyle başvurabilir diyor kişinin kendi davranış ve tutumundan <gülüyor> dolayı fiziksel güce başvurulmalıdır. Kişi eğer öyle davranmıyorsa hak edecek şekilde yani nedir hak etme? Direnmiyorsa saldırmıyorsa ki direnmenin de hukuku uygun yanları var. Kesinlikle de zorunlu olmalıdır diyor. Kaçınılmaz olmalıdır müdahalede bulunmak ve orantılı olmalıdır ve bir şey daha aksa diyor. Yani zorunlu değilse e, ve orantılı değilse kesinlikle anayasa ayakkabı olacaktır. diyor Bu yönüne katılıyorsunuz herhalde. Evet. Ve şunu söylüyor. Bir gösterinin dağıtılmış olması e, müdahalede e, şiddet kullanılmasını tek başına haklı göstermez diyor. Yani polisin Esnek olması kıvrak olması becerikli olması ve gerekmedikçe zora e, başvurmadan toplantıyı artık bizim dağıtabilme bu e, özelliği yani. ve şöyle bitireyim efendim zaman yetmiyor ama 44. <gülüyor> paragraf çok önemli yoksa bu bir programı sadece bunu ayırmak lazım. Ee, vücudunda oluşan ekimozlara saçlı deri altındaki hematoma ve olay sonrasındaki posttraumatik stres bozukluğunun gelişmesini dikkate alıyor. Maruz kalınan muameleyi anayasanın oynadığı maddesinin 3. fıkrasındaki e, ask, asgari eşik dediğimiz yani belli bir yoğunlukta olması e, duyurulan e, ezanın e, tartışmasızdır diyor. O eşiği aç, açmıştır ben buna eziyet derim. Yani anayasa mahkemesi burada. Polisin bu orantısız güç kullanımını i̇şkence eziyet olarak değerlendirmiştir. Evet, işkence değil ama eziyet demiştir ve ihlal kararı vermiştir. Şimdi anayasa mahkemesinin bu kararı üzerine... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bir görev düşüyor, yineden etkili soruşturma yapması lazım, bakalım Ve sorumluluk koluk görevleriyle ilgili dava açması lazım. Evet, bu kulp şeyini kararını konuşamayacağız ama. Ama mutlaka e bir hafta konuşalım evet, çünkü birkaç defa konuşalım. böyle oldu, ben üzülüyorum. Önem önemli bir şey. E Peki, e biz şimdilik e izleyicilerimize dinleyicilerimize. Gelecek hafta yeni bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın. There comes a time United in our fight to make things better Our world is here but will not be forever Depending on our will to change the matter Doo -doo -doo -doo -doo. Doo -doo -doo. This is a song of hope Do, do, do, do, do, do. This is a song of hope. If one could be for all, and all could be for one. Together we are better under the sun. Our own responsibility. Relies on our ability to save the beauty that we live in and the life that we were given. Ooh, doo -doo -doo -doo. This is a song of hope. Doo -doo -doo -doo.